26. mektup Şu 26. mektup birbiriyle münasebeti az dört mepastır. Birinci mepas Bismihi subhaneh ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi Bismillahirrahmanirrahim ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nez'un feste'id billah innehu huve semî'ul alîm Hüccetül Kur'an şeytan ve hizbihi İblisi ilzam, şeytanı ifham Ehli tu yani iskat eden birinci mepas. bir taraflı muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'î bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını on sene evvel lemeatta yazmıştım. Şöyle ki bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der: "Sen Kur'an'ı pek ali, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa ne muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et, bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin?" Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki Nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki, benim ile konuşan şeytandır, beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim, birden bir nur kalbime geldi, müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit, şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan, bir tarafane ne muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin, dediğiniz bir tarafane ne muhakeme ise, tarafı muhalifi iltizamdır, bir taraflık değildir. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkkı muhalifi esas tutmaktır batılı iltizamdır bir tarafhane değildir belki batıla girliktir. şeytan dedi ki öyle ise ne Allah'ın kelamı ne de beşerin kelamı deme ortada farzet bak ben dedim o da olamaz çünkü münazaun fih bir mal bulunsa eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekem varsa o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri maşrıkta, biri mağribte ise, o vakit kaideten sahib-ül kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymetdar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar belki hatsiz birbirinden uzaktır. İşte Seradan Süreyyaya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur çünkü Vücut ve Adem gibi ve Nakizeyn gibi iki zıttırlar ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahihül tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili isbata bakılacak eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse, elini ona uzatabilir, yoksa uzatamaz. Heyhat, binler berahine katiyenin mıhlarıyla arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı, hangi el bütün o mıhları söküp, o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan, senin rağmına, Ehli hak ve insaf, bu suretteki hakikatını muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi, Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Senin ve şaketlerinin gösterdiği yol ise, bir kere, beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki, onu yerden kaldırıp, Arş maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Şeytan döndü ve dedi: Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır.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 ve evamir tekviniyesine münkat ve muti olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, umum ile ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşid mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmetenli alemin olamazdı. Aynen öyle de Kur'an Hakim, ehli şuura imamdır, cin ve inse mürşittir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikata muallimdir. Öyle ise beşerin muhaberatı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve katidir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor mesailini onun lisanıyla zikrediyor. zikrediyor. Edebi muâşereti ondan taallüm ediyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyle ise eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir ulul azm ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş, E hâkezâ kelâmüke Allahu li' kuvvetu cemî'l-elsine. Şeytan yine döndü, dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zâtlar, o çeşit mesaili din namına söylüyorlar. Onun için, bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, Evvela dindar bir adam, din muhabbeti için hak böyledir, Hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece haddinden tecavüz edip, Allah'ın taklidini yapıp, onun yerinde konuşmaz. Femen أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى <اللّٰه> düsturundan titrer. Ve saniyen, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten insanları ifal ederler fakat daimi ifal edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala kulli hal etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar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 İşte haşa, yüz bin defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit, nasıl ki bir yıldız böceği, bin sene tekellüfsüz, hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün, hem bir sinek, bir sene tamamen tavus suretini tasannûsuz temaşa ehline göstersin, hem sahtekar, âmi bir nefer, namdar Ali bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihساس etmesin. Hem Müfteri yalancı, itikatsız bir adam, müddet ömründe daima en sadık, en emin, en mu'tekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakik nazarlara karşı telaşsız göstersin, dahilerin nazarında tasanlı saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir, ona hiçbir zi akıl mümkün diyemez. Ve öyle de farz etmek bedihi bir muhali, vakıf farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek, lazım gelir ki alemi İslam'ın semasında bil müşahede pek parlak ve daima en var hakaiki neşreden bir yıldızı hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitâm ı mübînin mahiyeti haşa-sümme haşa. Sümme, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar, farkında bulunmasın. Ve onu daima Ali ve menba-ı bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber, sen ey şeytan! Yüz derece şeytanetinde ileri gitsen, buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarıyla, tesiratı ile, netayici ile âlemi insaniyetin bilmüşahade en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatlı ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan ali meziyetleriyle Yaldızlı bir furkanın gizli hakikati, haşa, muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın fikrinin tasniatı olsun. Ve yakınında onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar. Onda hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eserini görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, iflası bulsun. Bu ise, yüz derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatiyle, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkînleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en ali haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vakı görmek gibi Şeytanı dahi utandıracak bir hezeyanı fikridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan ferşe düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecmua hakâik iken menba hurafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat haşa sümme haşa eğer Rasulullah olmazsa alay illiyinden esfel-i sukut etmek ve menba kemalat derecesinden madeni desais makamına düşmek lazım gelir ortada kalamaz zira Allah namına iftira eden yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer bir sineyi daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük ebsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise şu meselede de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Rabian hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki benî Âdem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammedîyenin Aleyhissalatu vesselam mukaddes bir kumandanı olan Kur'an müşahede kuvvetli kanunları ile esaslı düsturları ile nafiz emirleri ile o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi ve manevi teciz ettiği ve umum efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir, aza ve cevârihlerini istimal ve istihdam ettiği halde, haşa, yüz bin haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip, yüz derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber, müddet-i hayatında ciddi ile Hakk'ın kanunlarını beni Adem'e ders veren ve samimi ef'aliyle hakikatın düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nevi beşerin beşten birisine ve kürey arzın yarısına 1350 sene Kemal ve kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren veren şöhretçi arş ile nevi beşerin belki kainatın el hak medar fahri olan bir zatı haşa yüz bin defa haşa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 Bu ise ey şeytan, yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam, ekser insanlara ve insanın meşhur akıllarına Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim ve kandırdım. El cevap, evvela gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi görünebilir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 o ademi kabul değil, belki o kabulü ademdir. Bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkârı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalâlet ve safsata ve inat ve mağlata ve mükâbere ve ifal ve görenek gibi şeytani دسiselerle çok muhalatı intac eden küfür ve inkârı o betbat insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabian hem Kur'an'ı kelamı ı beşer farz etmek lazım gelir ki alemi insaniyetin semasında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkînlere, aktablara bil müşahede rehberlik eden ve bil bedâhe mütemadiyen Hakku hakkaniyeti, niyeti, sadaketi, sadakati, emnü emaneti, umum tabakatı ehli kemale talim eden ve erkanı imaniyenin hakaykı ile ve erkanı İslamiyenin desâtiri iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şahadetiyle biz zarure halis hak ve safi hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı kendi evsafının ve tesiratının ve envarının zıddı ile muhtasif tasavvur edip haşa haşa tasniat ve iftiraların mecmuası nazarıyla bakmak sofestayileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şenî bir hezeyanı küfrî olmakla beraber izhar ettiği din ve şeriat-ı İslamiyenin cihadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bil ittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle ve bil ittifak kendinde göründüğü ahlaka hasenesinin iktizasıyla ve yetiştirdiği bütün ehlihikatın ve sahibi kemalatın tastığıyla en mutekit en metin en emin en sadık bir zatı haşa sünne haşa yüz bin kere haşa itikatsız en emniyetsiz Allah'tan korkmaz, yalandan çekinmez bir vaziyette farz edip, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulümatlı bir tarzını irtikâb etmek lazım gelir. Elhâsıl, 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmi tabakası, icazı Kur'an fehminde demiş, Kur'an, bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse, hiç birisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumun altındadır veya umumun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir, öyle ise mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fennî mantıkça, sebr taksim denilen en kat'i hüccetle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri, Kur'an ya Arş-ı Azam'dan ve İsmi Azam'dan gelmiş bir kelamullah'tır veya hut haşa sünne haşa yüz bin kere haşa yerde Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabık hüccetlere karşı bunu sen diyemezsin ve diyemezdin ve diyemeyeceksin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 ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız, esfel isafiliğine sukut etmiş bir beşer farz etmek lazım gelir. Haşiye: Kur'an-ı Hakim kâfirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden ehli dalaletin fikri küfrülerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farzı muhal suretinde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 ve o münafıkların en vicdansızları da diyorlar ki Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam çok akıllıydı ve çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkkı muhassırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur elbette ve biz zarure senin ve hizb-i şeytanın ramını olarak bilbedâhe ve bihakkal yakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmelidir ve bütün mahlukatın eftalidir. Aleyhissalatu vesselam bi'adedil meleki vel insi vel can. Şeytanın ikinci küçük bir itirazı. Sure-i Qaf vel Kur'an-il Mecid'i okurken مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد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 Kur'an'ın ekser yerlerinde, böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor, böyle münasebetsiz vaziyetle, selaset, fesahat nerede kalır? el cevap, Kur'an-ı Beyan'ın esası icazı, en mühimlerinden belagatından sonra icazdır. İcaz, icaz Kur'an'ın en metin ve en mühim bir esasıdır. Kur'an-ı Hakim'de şu mucizane icaz, o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki,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 Kezzebe't Samud bi tadwaha izem ba'at ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakezzabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la İşte kavmi Semud'un acib ve mühim hadisatını ve netayicini ve su iyakibetlerini böyle kısa birkaç cümleyle İcaz içinde bir icaz ile selasetli ve vuzuhlu ve fehmi ihlal etmez bir tarzda beyan ediyor. Hem mesela ve dennun izhebe mughadiban fadhanna en lan naqdir فَنَادَى فِي fi'zulumati en la ilaha illa ente subhaneke inni كُنْتُ مِنَ zalimin. İşte en lan naqdir aleihi cümlesinden fenada fi'zulumati cümlesine kadar çok cümleler matvidir. O mezkur olmayan cümleler fehmi ihlal etmiyor, selasete zarar vermiyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından mühim esasları zikreder, mütebaakisini akla havale eder. Hem mesela sure-i Yusuf'ta "fe ersilun" kelimesinden Yusuf ey siddik ortasında 7-8 cümle icaz ile tayyedilmiş. Hiç fehmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Bu çeşit mu'cizane icazlar, Kur'an'da pek çoktur, hem pek güzeldir. Ama Sure-i Kahf'ın ayeti ise, ondaki icaz, pek acib ve mu'cizanedir. Çünkü, kâfirin pek müthiş ve çok uzun, ve bir günü elli bin sene olan istikbaline, ve o istikbalin dehşetli inkılabatında, kâfirin başına gelecek elîm ve mühim hadisata, birer birer parmak basıyor. Şimşek gibi,